...zafer bizimdir. 89. bölüm. Düşman ordusu Akik vadisinde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10 bini geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış. Samanlarını da kaldırmışlardı Çetin bir kuraklık yaşanıyordu Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için Yiyecek bulmak zorlaşmıştı Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık Ama bir şey bulamıyorlar Baksana toprağa kaç gündür bir damla su görmemiş Bu toprakta ne ekin yetişecek? Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki Hepsini toplamışlar Geleceğimize erkenden haber aldılar demek ki Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var. Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. İyiceğe de ihtiyacımız olacak. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı. Efendim, Huyey bin Ahtap geldi. Gelsin içeri. E Huyey, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda? Gatafan kuvvetleri yerine aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanındaysa... ...Kinane, Fezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerine aldı. Güzel. Kaç kişiyiz? 12 bin kadar. Bu defa zafer bizim olacak. Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi. Senden bir isteğim var. Nedir? Söyle.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 Huyey, geceleyin Ka'ab bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı. Bu adam da nereden çıktı şimdi? Huyey hmm. bin Ahtap değil mi o? Medine'de ne işi var onun? <gülüyor> onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü? Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü. Merhaba Merhaba Eski dostları görmek ne güzel Ama siz Beni gördüğünüzde pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz Ne istiyorsun Huyey? Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim <gülüyor> Neymiş o? Artık Muhammed'den kurtulacaksınız Neler söylüyorsun? Kureş Atik Vadisi'nde toplandı Gatafan orada Fezare orada Büyük bir ordu topladılar Muhammed bu sefer dayanamayacak. Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik. Ortalığı karıştırma. Ka'ap bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin. Ka'ap, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor. Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek. Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor. Savuştur gitsin. İçeride olduğunu biliyorum kap. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç. Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kalmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun. Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim. Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun. Evet, onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı. Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureşlileri getirdiğimi söylüyorum. On bin aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler. Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.'' Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım. Senin yanımızda olman neyi değiştirecek? Kureyş'le Gatafandan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar. Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın Peki sen onları topla Ben gereken konuşmayı yaparım Ey Kurayza oğulları Sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var Biz de bunu merak ediyorum Bir misafirin olduğunu duy Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz Doğru duymuşsunuz yey bin Ahtap burada Niye gelmiş? var burada. Huzurumuzu bozmasa. Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin. Merhaba. Merhaba. Nadir oğullarının lideri Huyay. Seni buraya getiren nedir? Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş'in liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içerden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak. Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz. Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın. Evet, evet, evet, evet. İsrail oğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil. Biz Allah'ın oğullarıyız. Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulamıyoruz. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, Hem böyle yapmasak da akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecekler. İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrail oğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin. Evet, doğru. Olur. Olur, olur, Hayır, olur. Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'ten de, arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için... Gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya ant içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız... ...Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra... ...üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun. Uyey, bizi baş başa bırak. Bir kararı varınca sana haber veririz. Peki, ben sizden haber bekliyorum. Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında, istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız. Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz. Ashab-ı Kiram savaş hazırlığını almış, Hendeyin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekirle oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi. Ya Resulullah, müsaadeniz var mı girebilir miyim? Gel Ömer, Peygamberimiz içeri buyursun diyor. Esselamu Aleyküm Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canı sıkkın görünüyor. Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim. Ne diyorsun? Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler. Hay Allah! Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bizi. Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah... Allah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyir bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İnanet İşleri Başkanlığı sundu.